A'udubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra ala nahjihi wa man ittabahu bi ahsani layumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul qatani min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman birahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Allah'ın inayetiyle, Allah'ın yardımıyla 29. cüzdeki 72. sure olan Cin suresine geldik tefsirde. Bu hafta, geçen hafta Nuh suresini işlemiştik ve bitirmiştik. Onun devamı olan Cin suresiyle devam edeceğiz. Tabi surenin ilk ayetinin tefsirine geçmeden önce sure hakkında adetimiz üzere ne yapıyoruz? Genel bir bilgi veriyoruz. Cinler nedir? İnsanlar gibi mükellef varlıklardır. Allah'ın kulluk teklifi insanlarda var olduğu gibi cinlerde de vardır. Allah Azze ve Celle de bu surenin içerisinde garip, acayip, e, gayb alemiyle alakalı olaraktan bazı mevzulardan, haberlerden ve garip şeylerden haber bize vermiştir. Rabbimiz Celle Celalu ve surenin sonu Allah'ı birlemekle, tevhidle, esma ve sıfat tevhidinin bazı gerekliliklerini zikrederekten sure tamamlamıştır. Tabi İslam uleması bu e, surenin tefsirinde cinlerin hakikatinden konuşmuşlar. Demiş, denilmiş ki, sorulmuş ki cinler neden yaratılmıştır? Cevap olarak da Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın şu hadisini getirmişler. Peygamber SAS diyor ki: "Hulikatul meleiketu min nurin. Melekler nurdan yaratılmıştır. Ve hulikal cinne mim maricin min Cinler de ateşsi ateşten yaratılmıştır." diyor. وَخُلِقَ عَادًا مِمَّا وَصَفَ Adem de Allah'ın size ettiği şekilde topraktan yaratılmıştır. Öyleyse cinler dumansız ateşten yaratılmış toplulukturlar. Rahman suresi 14 ve 15. Peygamberin bu söylediği sözü de Rahman suresi 14 ve 15. ayette ispat edip ortaya koymaktadır ki Allah diyor ki وَخَلَقَ الْاِنْسَانِ مِنْ سَلْسَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ Allah da cinleri dumansız ateşten yaratmıştır. Tabi halk arasındaki genel yıkılması gereken tabulardan biri de üç harfliler kelimesidir. Üç harfli değil cin olmalı. Yani aptal değiller anlıyorlar. Korkmaya gerek yok. Bilmediğiniz bir düşmandan sakınamazsınız. Ve öğrenmemek adına hep üzerini kapattığınız bir düşman da her zaman sizi mağlup eder. O neden nedir ki? İslam'a göre cin nedir? Keyfiyeti nedir? Allah subhanahu aleyhi ve sellem bu sürede vasfettiği şekilde bilmek. Her Müslümana gereken vaciplerden bir tanesidir. Tabi cinlerin keyfiyeti hakkında konuşurken demişler cinler kaç şekildedir? Birinci şekli demişler insan şeklidir demişler. Cinler insan şeklinde insanlara görünürler. Delili de Bukhane'in rivayet ettiği hadistir. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anhuyu zekat mallarının başına bekçi olarak koymuştur bir gece adamın bir tanesinin hırsızlık yaptığını görmüştür. Adamı yakalayınca seni Resulullah'a götüreceğim dediğinde ben çok açım fakirim o yüzden hırsızlık yapıyorum ne olur beni bırak deyince Ebu Hureyre onu mağfiret et, bağışlamış ve göndermiştir. İkinci gün aynı şekilde adam gelmiş gene hırsızlık yapmış aynı şeyi söylemiş. Üçüncü günde aynı şeyi söyleyince demiş ki bu sefer bırakmayacağım seni Resulullah'a götüreceğim. İşte o an diyor ki o insan kılındaki sana bir şey öğ öğreteyim onun karşılığında beni bırak. Nedir o diyor? Eğer diyor ayetel kürsü yatağına uzandığında okursan gece sabahlayana kadar şeytan sana yaklaşamaz diyor hadiste. Ve Nebi Hüreyre'yi meclisinde otururken görürken diyor ki Ebu Hüreyre haber vermemiş peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor. Ya Ebu Hüreyre 3 gündür sana gelen kimdir biliyor musun diyor. Kimdir o Allah'ın Resulü deyince aleyhissalatü vesselam'a. <gülüyor> Zekke şeytanu o işte şeytandır diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki cin cinler ve yani şeytanlar ki Allah subhanahu wa taala subhanahu wa taala İblis'i anlatırken ve okene cinli diyor. İblis cinlerden dediği Allah azze ve celle subhanahu wa taala bunu ortaya koymuş. Yani şeytan ve cin insan kılığında insana gelip görünebilir. Ebu Hureyre'le gördüğüne dair gördüğüne göre şimdi bazıları diyor ki onlar kim ki bana görünecek? Ben muvahidim. Hiçbirimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan daha fazla dini bilmiyoruz ve Allah'a teslimiyet ve ibadet noktasında tevhid noktasında da onun derecesinde değiliz. Ama buna rağmen şeytan onunla böyle bir muaşeretin içerisine ne yapmıştır? Girmiştir. Demek ki bu her Müslümanın başına Allah göstermesin, imtihan gereğini ne yapabilir? Gelebilir. İkinci cinlerin şeklinden bahsetmeden önce şu anekdotu ortaya koymakta gerek vardır. Bakın ee, bu hadiste Ebu Hureyre'den gelen hadiste e, cinlerin insan suretinde göründüğünden bahsetmişti ve cin bir şey öğretmişti ona dedi ki ayetel kürsi bu da ortaya koyuyor ki başka bir rivayette peygamber sağlam diyor ki ve çok yalancı olan sana doğru söyledi demek ki şeytan dahi olsa bazen doğru söyleyebilir ama tabi doğrusuyla yalanlarını kıyas edip ölçtüğünüz zaman yalanları çok, doğruluklarından çoktur şeytanların. O yüzden onlara kulak asılmaz bu nedenledir ki. Ve hatırlayacak olursanız biz mülk suresini işlerken dedik ki cinler gök semasından kulak hırsızlığı yaparlar, bilgi çalarlar. Bunun keyfiyetini anlatmıştık nasıl olduğuna dair ve onlar levh-i mahfuzdan, Peygamberin ifadesiyle doğru bir haber alırlardı ve yanına 99 tane yalan katarlardı. Bu yüz tane haberi getirirlerdi ama o yüz haberden biri doğruydu. İnsanlar 99 yalanı görmek bir doğruya bakıyorlardı. Bu da ortaya koyuyor ki batıl ehli kafir biri de olsa bazen doğruyu söyleyebilir. Bu da şu sorunun cevabıdır. Biri derse ki hocam biz kafir bir hocadan... Bazı ilimler noktasında faydalanabilir miyiz? Onun doğru söylediğine kanaat edebilir miyiz? Bozuk saat bile gündeki defa doğruyu gösterdiği gibi şeytan da bazen doğruyu söyleyebilir. Onlar her ne kadar insan suretindeki şeytanlar olsalar ve insanlara şirki ve küfürü vahyetseler dahi bazen ne yapabilirler? Doğruyu <gülüyor> söyleyebilirler. Bu neden nedir ki bazı haberlerinde doğruluk payı mevcuttur. İkinci cinlerin göründüğü şekil için, için alimler demişler ki hayyat. Yani yılanlar demektir. Yani yılanlar demektir. Bununla alakalı da Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadis vardır. Müslim'in sahihinde rivayet ettiği hadisten bir tanesinde savaş sırasında gencin bir tanesi yeni evlenmişti. Yeni evlendiğinde genç hanımı geri döndüğünde kapının önünde görünce kılıcını çekti ve dedi ki vallahi seni öldüreceğim. Nasıl dışarı çıkarsın? Daha bir gün olmuş evleneli. Sen benim namusunu mu dillere düşüreceksin deyince o sırada diyor ki bana kızacağına gir eve bak senin ehlini ne çıkarmıştır dışarı diyor. Bu hadis Müslim hadisidir kardeşler. Daha sonra içeri girince bir bakıyor ki yatakta yeşil bir yılan var. Okunu çekiyor yayından okunu fırlatıp yılana isabet ettiği anda genç yıkılıp yere ölüyor orada. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ''İnne min hayyâtil medîneti cinnun qat eslemu. Medine'de bazı yılanlar var, onlar cindir diyor, onlar Müslüman oldular diyor. Siz yılan ve benzeri akreplerden, çıyanlardan görür iseniz, onlara deyin ki, sana Süleyman'ın sizden aldığı sözü hatırlatıyorum, Allah rızası için bu evi terk et, bu eve ve bu evin ehline zarar verme. Üç gün müsaade edin. Üç gün içerisinde terk etmezse diyor o şeytandır onu öldürün diyor. Yani o kadının yatağında görmüş olduğu yılan aslında yılan şeklindeki bir cinli Müslümandı. Yanlışlıkla onu öldürdüğü için de ne yaptılar? Onu öldürdüler. Tabi onların cinlerin öyle bir Müslümanı öldürmesi doğru mudur? Değildir. Çünkü kısas nerede tatbik edilir? Kasten adam öldürmekte. Kasten adam öldürmekte. Birazdan da gelecek... Onların da iyileri, kötüleri, fasıkları, müminleri, bidatçıları, ehli sünnetleri var. Onlar da bizim gibi kısım kısımlar. Alimlerden bazıları dediler ki bazı cinniler de köpek şeklindedir dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve şu hadisini getirdiler. Aleyhissalatu ve sellem diyor ki el kelbur esvedu şeytan. Siyah şeytan, siyah köpek şeytandır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Tabii İmam Ahmet'in de müsnedinde rivayet ettiği bir hadis var. Sahih senetli bir hadis. İmam Ahmet Rahimallah'ın rivayet ettiği hadiste diyor ki Nebisayr Sallallahu aleyhi ve sellem. El-Cannu felâfet asnaf. Cinler üç sınıftır diyor. El-Kilâbu -el hayat Köpekler ve yılanlar. Vel-Gavvaz. Suda dalanlar. Ve-Yatîru fil-Hava. Bir de havada uçanlar. Üç sınıf. Peygamber sağlam bu çeşitlerin her birini ana üç başlığa ayırıyor. Ve üç, üç başlığın içerisinde de alt başlıklar var. O başlıklardan bir tanesi de köpeklerdir. O yüzden e, siyah köpek şeytandır hadiste ifade ettiği gibi. Bu sebepledir ki senelerdir Arap düşmanlığı içerisindeki Türkler siyah köpeklerin hepsine Arap adını koymuşlardır. Çünkü... Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'deyken hiçbir siyah köpek bırakmamış hepsini öldürmüştür. Hiçbir siyah köpek bırakmamıştır ki hepsini öldürsün. Bu neden nedir ki Araplar da daha sonra bunu peygamberin sünneti olduğu için bütün gördükleri siyah köpekleri öldürmekle devam ettirmişler. Sünnetin cahili olan Türkler de gördükleri bütün siyah köpeklere Arap adını takaraktan bir örfü Cahil bir örfü birbirlerine nakletmişler. İşte bunun şeriattaki aslı budur güzel kardeşlerim. Tabi cinler az önce de ifade ettiğimiz gibi sınıf sınıftır. Alimleri vardır, cahilleri vardır, bidatçıları vardır, iyileri, adaletli olanları, zalim olanları vardır. Mesela adil olanlardan biri Ayşe'ye isabet etmiş. Belki Müslümin rivayetinde o genci öldürdüler ama Ayşe de bir gün Evinde gördüğü işte böyle haşaralardan birini öldürdüğü zaman gece rüyasına bir cin gelmiş demiş. Sen ne yaptın Müslüman birini öldürdün demiş. O da Ayşe de rüyada ona demiş ki o Allah'ın Resulü'nün hanımını korkutmaktan çekinmedi ben ne yapayım demiş. Ben de kendimi savunmak adına öldürdüm onu deyince Ayşe uykudan uyandıktan sonra fidye veriyor bin dirhem karşılığında. Ta ki yanlışlıkla bir Müslümanı öldürmüş onun karşılığı olarak fidye veriyor Ayşe radıyallahu anh'a. Evet. Gene bununla alakalı olarak cinlerin bazıları vardır ki onlar suyun üzerinde yaşarlar. Bunu destekleyen Nebi Hasan'ın hadisidir. İnne arşı iblis alelme. İblisin arşı otura ve tahtı suyun üzerindedir. Niye suyun üzerindedir? Çünkü kendini rahmana benzetmeye çalışıyor piskafler. Ne diyor Allah kendi arşı için wa kane arşıha Allah'ın arşı neyin üzerinde? Suyun üzerinde. İblis aleyhisselam her şeyde kendini Allah'a benzetmeye çalışıyor. O yüzden Nebis Hasan diyor ki İblis'in arşı denizin üzerindedir ve innahu yursilu sirayahu sarayahu fiyfitunennas. O diyor seriyelerini gönderir insanlara, insanları fitneye uğratırlar. Seriye ordunun küçük birlikleridir. Kendi genel bir ordusu var şeytanlardan. Onları insanlara gönderiyor ki fitneye düşürsünler diye. Yine aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan cinlerin tuvalet gibi pis yerlerde bulunduğuna dair rivayetler gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih hadise göre nebi sallallahu aleyhi tuvalete gireceği zaman قال, derdi ki Allahumme inni a'udhu bike minel hubzi Allah'ım dişi ve erkek pisliklerden sana sığınırım. Hubz ve khaba'is Arapça pislik demek ikisi de Hübz muzekker yani erkek sigası. Yani demiş bütün hadis şarihleri hübzden kasıt erkek cinlerdir demişler. Wal habaif onlar da dişi cinlerdir demiş. Bunlar da tuvalette gene var olan canlılardır. Bunlardan kesinlikle ne yapmak gerekir? Uzak durmak gerekir. Onun için de bu dua yapmak şarttır. Bakın Resulullah aleyhissalatu vesselam tuvalete girerken cinlerden Allah'a sığınıyor. Hanımına yaklaşırken Allah'ıma cennibineşşeytane ve cennibişşeytanıma razaktane diyor. Allah'ın bizi ve bizi rızıklandırdığını şeytanın şerrinden koru diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken ayetel kürsü okuyup yatıyor. Felak ve nas okuyup vücuduna sürüp yatıyor ki şeytan yaklaşmasın diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında şeytandan Allah azze ve celle ve Subhanahu ve Taala sığınmadığı bir an dahi yok. Yazık olan şey şudur ki kendini peygambere nispet etmesine rağmen Aleyhisselatu vesselam'a buna rağmen hayatında şeytan gibi bir olgudan uzak durmasıdır insana. Şeytanın insana ilk galip geldiği yer kendi varlığını unutturmaktır güzel kardeşlerim. Siz varlığından habersiz olduğunuz bir düşmana karşı galip gelemezsiniz hiçbir zaman. Ama düşmanın kuvvetinin ne kadar olduğunu bilirseniz sizin üzerine üzerinize Tuzağının ve tasallutunun ne olduğunu ne kadar iyi bilirseniz o kadar iyi de ondan korunabilir ve ona karşı kendinizi müdafaa edebilirsiniz. Ve bu ön bilgilerden ve mukaddimeden sonra surenin ilk ayeti olan şu ifadeyle inşallah devam ediyoruz. Allah diyor ki kul de ki اُوحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ سَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعَنَا de ki bana gerçekten cinlerden bir grubun dinleyip de şöyle dedikleri vahyolundu. İnan olsun biz acayip doğru yola ulaştıran bir Kur'an dinledik dedi o cinler. Şimdi bu ayetin tefsirinde de iki tane kavül gelmiş. Biri İbni Abbas'tan, biri İbni Mesud radıyallahu anh'dan. İkisi de sahabenin büyüğü, ikisi de sahabenin fakihi. İkisi de bu ayetin tefsirinde demişler ki kul kime emir? Peygambere aleyhissalatü vesselam. Abdullah İbni Mesud demiş ki de ki cinlerden bir, ben Kur'an okurken cinlerden bir grup beni işitti ve buna iman ettiler ifadesinde. Peygamber Kur'an'ı okuduğu sırada işitti diyor cinlerin ona icabet ettiğini ve onları gördü diyor. Amin. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ise diyor ki hayır Peygamber sallallahu görmedi ama diyor Allah ayetle ona Subhanahu ve teala bildirdi. İlim ehli, Müfessirler de diyorlar ki, Fakihler de Abdullah ibn Mesud ile Abbas'ın bu görüşü nasıl cemedilir? Demişler ki şöyle cemedilir. Peygamber tasamın cinlerle karşılaşması birkaç defa olduğu için yeri geldiğinde görmüştür, yeri geldiğinde onların kendisini dinlediğinden haberi olmamıştır demişler. En doğru görüş de budur Allahu Alem. Ayetin ifadesine bakıldığı zaman Peygamber'in haberi yokmuş gibi bir mana ağır basıyor deki bana vahy olundu vahiden önce bilinmiyordu gibi bir mana çıkıyor ortaya. Ama netice itibariyle Peygamber sasamın cinlerle muahşereti sadece bir kereliğine mahsus değildir. Gene müslümin ve Buhari'nin rivayet ettiği başka hadislerde olduğu gibi Peygamber sasam Süryani cinlerle konuşmaya gece vakti gitmiştir. Bir mağaranın içerisinden Süryani cinler topluluğu ortaya çıkmıştır ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam onlara İslam'ı arz etmiştir. İslamı arz ettikten sonra Süryani cinler küfürlerinde ısrar edip gerisin geri dönmüşlerdir ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da yanında getirdiği yanlış hatırlamıyorsam Abdullah ibn Abbas'tı on da yanına alaraktan tekrardan geri dönmüştür. Bunlar sahih rivayetlerde dediğimiz gibi sahip hadis kitaplarında mevcuttur kardeşler. Evet. Gene bakın Ahkaf suresi 29 ve 31. ayet de Cin suresi 1. ayeti destekler mahiyettedir. Allah azze ve celle diyor ki: "Vaid sarafna ileyke neferen min el cinni yestem'unel Kur'ane." Cinlerden bir tane nefer gelmişti de ne yapıyordu? Kur'an'ı dinliyordu. Felem ma hadaruhu. "Kalu ensitu." Hazır olduklarında dediler: "Dinleyin, susun." "Kalu ensitu felem ma qudiyevle ila kavmihim munzirin." Sonra dinledikten sonra kavimlerine döndüler, o kavimlerini uyardılar diyor. Galu dediler ki o cinler kavimlerine. Yaquluna ey kavmimiz inna semi'na kitaben biz bir kitap işittik ki unzile min ba'di Musa musaddıkan lima beyne yedei. Musa'ya indirilen tasdik eden ve Musa'ya indirilenin önünde olan bir kitap işittik diyorlar. Yehdi ilal hakki ve ila tariqil mustakim. O, hakka ve mustakim olan dost doğru olan yola iletir o kitap. Ya bu ecibu da'iyyallah. Ey kavmimiz Allah'ın davetçisine icabet edin. Ve aminu bihi yakfir lakum. Ona iman edin ki Allah sizi bağışlasın. Min zunubikum yakfir lakum min zunubikum ve yucirkum min azabin elim. Allah sizi bağışlasın günahlarınızdan ve elem verici bir azaptan Allah sizi sakındırsın korusun. Bu ayette de ortaya çıkıyor ki başka bir topluluk bunlar da. Bunlar da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemişler ve kavimlerine gidip nasihatte bulunmuşlar. Allah azze ve celle subhanahu ve taala da bunu ne Eee Allah azze ve celle de peygamberine bildirmiştir. İkinci ayet. Yehdi ila rüşt fe ammin Cinler dediler ki o hidayet eder doğru yola. <gülüyor> Rüşt'e götürür insanı. Nedir rüşt? insanın yaptığı işi basiret üzere yapmasıdır doğrunun neden doğru yanlışın neden yanlış olduğunu bilmesidir attığı adımın Allah'ın dinindeki mizanını ve yerini bilmesidir insanın rüşt budur yaptığı her işi akılla basiretle yapmaktır attığı her adımın neticesini daha olmadan önce kestirebilmektir bu Allah Resulü hayatına bakıldığı zaman bu çok açık görülebilir Peygamber diyor bunu yapmayın insanlara. Yapıyorlar ve mağlup oluyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşında demiş ki şu tepeden inmeyin okçulara. Onlar tepeden inmişler mağlup olmuşlar. Daha mağlup olmadan önce peygamber demişti zaten onlara aleyhissalatü vesselam bu tepeden inmeyin diye. rüş ne yaptığını nerede neyin olacağını daha olmadan önce kestirebilmektir. Ve hakkın ve batılın ilim üzere birbirinden ayrılmasıdır güzel kardeşler. Tabi İnsan rüştü ermezse ne olacaktır? Şeytan onu kendi vahyi doğrultusunda hareket ettirecektir. Her birimizin cinnilerden bir tane şeytanı yaratılmış biz yaratıldığımızda. Onun adı Karin. Arkadaş demek Arapça. Ve kâle karinuhu rabbena mâ dekaytuhu velâkin kâne fî dalâlim Karini arkadaşı dedi ki Rabbim ben onu azdırmadım o açık bir sapıklığın içerisindeydi. Alimler buradan demişler ki, her insanın yaratılan şeytan adı karindir demişler. Ve kıyamet günü Allah'ın huzuruna o karinle gelecek. Ve Nebi Sassam diyor ki, hiçbir insan yok ki, o doğduğunda Allah onunla beraber imtihan gereği bir tane cinnilerden şeytan yaratır ki ona vesvese versin. Hepimizde bu var. Çünkü Nebi Sassam bir gün Ayşe ile konuşurken, ya Ayşe şey, şeytanın tepene çıkmış diyor, şeytanın gelmiş deyince, Ya Resulallah şeytanımız mı var? Evet diyor her insanın şeytanı vardır. Senin de mi ya Resulallah dince aleyhissalatü vesselam'a Evet ya Ayşe benim de var ama Allah'ın faziletiyle benimki Müslüman oldu bana sadece hayrı vesvese veriyor diyor. Peygamber saysan bundan münezzeh ve berideyse hiçbirimiz bundan münezzeh ve beride değiliz haşa. O yüzden bu hayatımızda var olan bir olgu eğer biz rüşt ile ilim ile basiretle hareket etmezsek Şeytan ne yapacak? Maide suresi 91. ayette haber verilen şey yapacak. yuridu şeytanu en اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَى Şeytan sizin aranıza buğz ve düşmanlık eker. Şeytan sizin aranıza buğz ve düşmanlık eker. Bugün Müslümanların bilmesi gereken şey şudur ki, nerede bir hayra teşvik eden topluluk ve cemaat, oluşmayı versin onu parçalamak adına cinli şeytanlar vesveselerle uğraşacaktır. İnsanlar arasında buğzu, insanlar arasında düşmanlığı atacaktır. Ya siz onların ortaya koyduğu yemin bir malzemesi olup siz de ortak olacaksınız günahlarına ya da siz rüşt ile hareket edip ıslah eden taraf olacaksınız. Allah azze ve celle'nin insanlığın arasında buğz ve düşmanlığı atmasının sebebi nedir? işledikleri günahlardır. Delil mi? Ademle Havva'nın kıssasıdır. Allah Sübhanahu ve Teala Bakara Suresi'nde Ademle Havva'dan bahsederken diyor ki: "Onlar yasak meyveden yiyince dedi ki Allah: "Hepiniz yeryüzüne inin. Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak." Neden? Günah var. Masiyet var. Haram var. Haram eşittir nedir? şeytanın insana yaklaşmasıdır. Allah'ın rahmetini o insandan uzaklaşıp gazaba yaklaşması demektir. Artı ve eksi gibi iki uçtur. Gider gelirsiniz arasında işlediğiniz ameller neticesinde. Bir insan ne kadar masiyet ve haram işliyorsa o kadar cinni şeytanlara yakındır kardeşler. Ne kadar da Allah Azze ve Celle ve Subhane ve Teala itaatle ömrünü geçiriyorsa o kadar onlardan beridir. Allah'ın rahmetine o kadar yakındır. İşte bunlar artı ve eksi gibi iki kutuptur. Hangisine yaklaşırsanız diğerinden uzaklaşırsınız. O yüzden Allah Azze ve Celle ve Subhane ve Teala şeytanın aramıza buzu ve düşmanlığı ekeceğini söylüyor. Ama bakın şeytan da ne zaman geliyordu? Masiyetler olunca geliyor. Yani asıl temel sebebi Allah'a olan isyandır güzel kardeşlerim. Üçüncü ayet. He yehdi bihi yehdi Biz Rabbimize hiçbir şey ortak koşmayız dediler iman edenler. Biz Rabbimize hiçbir şey ortak koşmayız. Zaten insanların ve cinlerin üzerine yaratıldığı şey buydu. Allah azze ve celle hadisi kutside ne diyor? Ebu Davud'un ve Tirmiz'in rivayet ettiği hadisi kutside ey insanoğlu diyor. Ey Adem oğlu. Eğer sen benimle yer ve gök arası kadar günah ve hata Bundan karşılaşsan ama bana hiçbir şey ortak koşmasan ben de sana yerler ve gökler dolusu kadar mağfiretle gelirim. Ama sen şirk koştuğun takdirde yerler ve gökler dolusu kadar hayır ve salih amelle gelsen ben sana mağfiret etmem ben seni bağışlamam diye Allah azze ve celle bunu hadisi de ifade etmiştir. Ölesi Müslüman hayatında en çok korkması gereken şey Allahu Teala bilmeden şirk koşmasıdır. İbrahim Aleyhisselam kendi nefsine şirkten emin değilse hangi bize emin olabiliriz ki İbrahim dedi ki: <gülüyor> Rabbim beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru fe <gülüyor> Çünkü o putlar insanlardan çoğunu saptırdılar. Heyhat yazıklar olsun o insanlara ki Şirkten kendilerini hali görüyorlar. He, biz mi koşacağız? Nereden biliyorsun koşmadığını? Nereden biliyoruz koşmadığımızı? İnsanın üzerine vacip olan şey, ilk vacip olan şey en çok şirke düşmekten korkmaktır. İnsan bu korkuyla sürekli yaşar ise... Allah Azze ve Celle ve Teala, onu Müslüman öldürür. Bakın İbnül Kaym Rahimullah Allah rahmet etsin. İlamul muvakkinde diyor ki iman diyor bir fidana benzer. Kalbe dikilen bir fidandır diyor. Allah o fidanı diker. Ama her fidanı Bakmak, gübrelemek ve sulamak gerekir. Eğer onu gübrelemezseniz, bakımını yapmazsanız, sulamazsanız, sürekli taze ve canlı tutmazsanız hangi fidan olursa olsun bir gün kurur yok olur diyor. Ama diyor münafık ise fidan dikildikten sonra onu bakmaz, gübrelemez, sulamaz, bakımını ve onarımını korumasını üstlenmez. Bu yüzden farkında olmaz ama fidan ölür. İşte iman böyle bir şeydir. O yüzden kalpte şirk korkusunun İslam'a ilk girdiğiniz günden beri ölene kadar kalbinizde var olması gerekir güzel kardeşler. Bu fidanı taze tutmaktır, diri tutmaktır. İşte fidan budur. İslam'a nasıl girilir? Şirki terk etmekle girilir. Öyle değil mi? Allah azze ve celle en çok bundan sakındırmış. İnna Allah la yaghfiru yushrike bih. Allah şirki affetmez. İnnehum yushrik Fakat faqad harramallahu aleyhil cennet. Kim şirk koşarsa Allah Cenneti haram kılmıştır ona. O yüzden peygamberin ilk korkuttuğu şey siz müşriksiniz, siz şirk koşuyorsunuz demekti. İnsanlar bu yüzden zaten peygambere düşmanlık yaptılar aleyhissalatü vesselam ve yanındaki sahabesine. Ve devam ediyoruz ayete taala تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَحِبَةَ la وَلَدَا Bu ayette de Rabbimiz Celle ve Ala diyor ki doğrusu o Rabbimizin şanı ne yücedir o ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir. Allah'ı tenzih ediyorlar subhanahu ve taala. Ceddu kelimesi için müfessirler demişler ki el -agme. Yani yücelik demektir. Allah yücedir diyor cinler. Allah onların koştuklarından münezzehtir. Ete emrullahı fe la tastaaciluhu subhanahu ve taala amma yuşrikun. Allah'ın emri geldi acele etmeyin onda diyor. Allah onların Allah'a ortak koştuklarından münezzehtir. He? Bugün milyonlar 44 milyon 5 yılda bir Allah'ın teşrih hakkını Allah'tan alıyor. Kendi gibi insana veriyor. 5 yılda bir bu şirki tazeliyorlar. 5 yılda bir. Bu ibadetlerini her sene yapıyorlar. 5 senede bir. Allah diyor ki Allah'ın emri geldi acele etmeyin. Onlar böyle koşuşuyorlar fevç fevç, grup grup ama umurunuzda olmasın. Sübhanehu ve Teala ma yüşrikum. Allah ondan ortak koştuklarından münezzehtir. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى اَمَّا يُشْرِكُونَ O yerleri ve gökleri hak ile yaratmıştır. Allah ondan ortak koştuklarında münezzehtir. Allah bizden hep kendisini tenzih etmemizi istiyor güzel kardeşler. سُبْحَانَ ve bihamdi. Bunlar mizanı doldurur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar mizanı temla'ul mizan, mizanı doldurur bu kelime. Terazinizin kıyamet günü ağır basmasını istiyorsanız gündüz gün içerisinde ve gece her boş vaktiniz olduğunda Subhanallahi <gülüyor> ve bihamdihi dihin. Allah'ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Hem dilinizle hem amelinizle tabii ki. Müşrikler gibi Allah'a şirk koşup da Subhanallah demek Allah'ın noksanlıklardan tenzih etmek demek değildir güzel kardeşim. Ve dediler ki devamında biz Rabbimize hiçbir şey ortak koşmayız demişlerdi. Sonada da ne dediler? Allah ne bir çocuk ne de bir arkadaş edinmiştir haşa. Burada kime reddiye var? Hristiyanlara reddiye var. Çünkü onlar dediler İsa Allah'ın oğludur haşa, Meryem de karısıdır dediler haşa. Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Allah onların söylediklerinden yücedir. Allah'ın şanı ve izzeti yücedir ama kafirler ve müşrikler bunu bilmezler. Diğer ayet Dediler ki bizim ahmaklarımız Allah hakkında yalanlar uydururdu dediler. Bizim akılsız ahmak arkadaşlarımız Allah hakkında asılsız şeyler söylerdi. Alimler bizim ahmak arkadaşlarımız, akılsız arkadaşlarımızdan kastımız olarak demişler ki büyük şeytanlardır. Çünkü büyük şeytanlar küçük şeytanları ne yaparlar? Saptırırlar. İnsanların güçlüsü vardır, zayıfı vardır. İnsanların ordusu olanı vardır, zayıf, münferit olanı vardır. Cinler de böyledir. İfrit olan şeytanların büyükleri vardır. Onlar güçlüdürler diğerlerine göre. Onlara bazı yalanlar uydururlar, yalan vaatler verirler. Cinlerin ufaklarını diğerlerini bu şekilde kandırırlar. Birinci tefsir olarak bunu getirmişler. Diğer bir görüş olarak ulema demişler ki, İnsan ve cinden ahmak, akılsız olan herkesdir demişler. Peki Allah'a göre ahmak kimdir? Bakara suresindeki ayette ifade ettiği gibi وَمَنْ يَرْغَبْ عَمْ مِلَّةِ اِبْرَٰهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ <نَفْسَه> İbrahim'in dininden ancak ahmak yüz çevirir diyor. Ancak akılsız yüz çevirir. Yani İbrahim'in dini şirki terk etmek, müşri terk etmek... Nerede var bu? Mümtehne suresi 4. ayette var. اِنَّا بُرَاءُمْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ min اللّٰهِ Sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan beri siz müşrikler. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız şirkiniz. Hem müşriklerden hem şirkten beri işte İbrahim'in dini. Ve bu dinden de ancak ahmak sefih yüz çevirir diyor Allah Azze ve Celle. Subhanehu ve Teala. Ve dolayısıyla bu ayetin gereği olarak demişler ki ikinci tefsirde İnsanlardan ve cinlerden Allah'a karşı haddini aşan, ahmak olan, sefi olan herkesdir demişler. Sonunda da ayetin şatata ifadesi gelmişti. Şatata, mana itibariyle tahrif etmek demek, bozmak demek. Bir şeyi doğrudan saptırmak demek. Mesela Sad suresi 22. ayette de aynı kelime kullanılmış. فَحْكُمْ bil بِالْحَقِّهِ Bizim aramızda hak ile hükmet Sakın sapma Yani doğrudan sapma Doğruyu tahrif etme diye Ayette bu ifade gelmiş Ayetin sonunda ifade edilen şatata kelimesi de Dediğimiz gibi cinlerin ve insanların Allah adına uydurdukları şeylerdir Tabii ki sadece cinli şeytanlar Uydurmazlar güzel kardeşler Bugün insi şeytanlar var Televizyonda konuşuyorlar Onlar da Allah adına yalan uyduruyorlar Mesela Türkiye'de bunun önderliğini yapan Yaşar Nurioğlu Türkler, Abdullah Aziz Bayındırlar, Mustafa İslamoğlular, Fetullah Gülenler piyasada Allah adına uydurabildikleri kadar yalan uyduruyorlar. Allah azze ve celle'nin şirk ve küfür dediklerine İslam diyorlar, vacip diyorlar ibadet diyorlar. Allah'ın haram dediklerine helal diyorlar. Bir seferlik almak mübahtır diyorlar. Şu kadar şöyle yapmak böyledir diyorlar. Bu sefihler de Allah adına yalan uyduruyorlar. Aynı şekilde. Mesela Fransa'dan kardeşler anlatmışlardı. Şu anda Fransa'da biliyorsunuz peçe yasağı var. Peçe yasağı var. Ceza kesiyorlar sokakta gördüklerini. Normalde Fransa devleti bu yasağı almadan önce orada İslam alimi diye bilinen Fethullah Gülen gibi biri var. Büyük bir cemaati olan biri. Devlet onu çağırıyor soruyor diyor ki İslam'da peçe var mı? Hani varsa adamlar yasaklamayacaklar. O şeytan diyor ki yok diyor öyle bir şey. O diyor Arapların örfü diyor. O yüzden Fransa devleti bugün böyle bir kanun çıkardı. O kanunu koyan kafirlerden daha ziyade bunu söyleyenler daha büyük kafirler, onlara kafir demeyenler de onlar kadar kafirler. Aynı tip insanlara, Fransa devletine bu fetvayı veren kafirlere Müslüman diyenler var ya, onlar da onlarla aynı mesabedeler Allah katında. Çünkü onlar da ahmaklar İbrahim'in Hanif dininden yüz çevirmişler. İbrahim'in Hanif dini müşlikten beraat ve şirkten beraattı. Bugün hem cinni hem insi Allah adına yalanlar uydurarak insanlara din anlatıyorlar, insanlara cennet satıyorlar. <gülüyor> Biz diyor zannettik ki, İnsanlar ve cinler hiçbirisi Allah adına yalan söylemez. Bunlar cinler. Kandırılmışlar. Yani hiç, hiç böyle bir şey düşünmemişler. Burada alimler konuşmuşlar. Akıllarında biraz hafiflik mi var bu kişilerin demişler. Demişler ki şöyle bir izahda bulunmuşlar. İnsanlar nasıl hani sınıf sınıf akıllısı var. Biraz ona göre hani e, zeka seviyesi o kadar yüksek olmayan insanı var. Algılama seviyesi güçlü olmayan. Nasıl böyleyse cinler de böyledir demişler. Yani bu ayetten yola çıkarak cinler genel itibariyle akılsızdır gibi bir sonuç çıkarmak doğru değildir demiş alimler. Yani cinlerin arasından böyle kandırılanlar var. Bu her zaman vardır. Yani bir kırsal bölgede köyde yaşlı bir neneyle dede mesela ona İslam anlattığınızda ve İslam'ı kabul ettiğinde ya bizi kandırmışlar, biz de zannediyorduk ki doğru söylüyorlar gibi bir söz nasıl onların akılsızlığı olarak algılanmıyorsa cinlerin bu sözünün de akılsızlık olarak algılanmaması gerekir. Buraya dikkat kardeşler. Evet diğer ayet, 6. ayet وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُضُونَ بِرِجَالٍ Minel الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقَ Şüphesiz insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onlar da onların azgınlıklarından başka bir şey arttırmazlardı diyor. Bunun tefsirinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de gelen sahya hadisler vardır. O da şudur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden önce müşrikler bir vadiye bir çöle indikleri zaman o çölde geceledikleri zaman o çöldeki şerli cinlerden ve şeytanlardan korktukları için derlerdi ki bu vadinin efendisi olan cinle şeytana sığınırız derlerdi. Bu vadinin efendisi olan cinle şeytana sığınırız. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki siz diyor bir vadi indiğiniz zaman deyin ki euzu bi kelimatillahit tammati min şerri ma halak. Yarattıkların bütün yarattığı şerrilerin şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım deyin diyor Ve dikkat ederseniz ayetin sonunun da sonunda da diyor ki fezaadu humra Azgınlıklarını attırırlar da hani sığınıyorlar bir şey yarar bekliyorlar. Yarağın aksine onlar onlara zarar veriyorlar diyor Allahü subhanahu Alimler demişler ki nasıl birbirinden faydalanıyor bunlar cinler ve insanlar. İnsanların cinlerden faydalanması onlara bazı gaybi haberler noktasında bilgi getirmesidir demişler. Cinlerin de insanlardan faydalanması onları tazim etmesidir demiş. Zaten şeytan kibirli bir varlık olduğu için kendisinin tazim edilmesini istemiş. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud'un ibadet ettiği bir hadiste diyor ki kim meclise girdiğinde insanların kendisi için ayağa kalkmasını talep eder ve arzularsa diyor o diyor cehennemden bir pay, ateşten bir pay istemiştir diyor. Hani burada insanın kibir boyutundaki bir tazimi hak etmediğini delil olarak bunu ortaya koymuşlar. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan gelen, uzun zamandır görmediği bir kardeş için ayağa kalkmış sarılmış. Sahabeler de bunu yapmışlar. Bu kastedilen Hani adam içeri giriyor niye ayağa kalkmadı diye kızıyor her gün gördüğü adama mesela. Bu insan kınanmıştır çünkü tazim istiyor, kibir istiyor. Cinler de bunu istiyordular zaten kendilerinin tazim edilip yüceltilmesini onların da insanlardan faydalandıkları şey de bu noktaydı güzel kardeşler. E, netice itibariyle insanlarla cinlerin ilişkileri bu ayetlerde ifade ettiği gibi devam edecektir bu şekilde. Her zaman cinler insanları azdırmışlardır. Allah ayette diyor ki Subhanu ve Teala: "Yemâşerel cinni kad isteksartum minel insi." Ey cinler topluluğu siz insanlardan çoğunu saptırdınız diyor kıyamet günü. Aslında birçok insanı e, saptıran sebebin altına bakıp indiğinizde İblis aleyhisselam çıkacaktır. O da cinler tayifesindendir. O yüzden insanlar ne yapmalıdır? Bu hakikati öğrenip talim edip onlardan uzaklaşmanın yollarını ve sebeplerini aramak zorundadır. Bunlar ise maalesef günümüzde Türkiye'de şeytanların eline kalmış. Şeytan, şeytanı kovmaya çalışıyor. Yani piyasadaki muskacılar, işte kendilerine göre bir şeyler yazıp çizenler bu konuda tedavi yapan adamlar bunların her biri nedir? Şeytanlardır. Şeytanlarla işbirliği yapan insanlardır. Bunlar şeytanlarla işbirliği yapıp bazı anlaşmalar neticesinde geçici olarak Hastalıkları tedavi ed ederler, insan da bunu aldanır ve sapar. Sonra gider kabirden şifa beklerler. He? Geçen bir kardeş anlattı Eyüp Sultan'a geçmiş Müşriklerin şirkine bakmak için de adamla kadın çocuğu türbeye doğru sallıyorlarmış. Demiş niye yapıyorsunuz? Eyüp inşallah Eyüp Sultan Hazretleri şifa verecek demiş. Yani hani gerçekten şirki kitapta okumak falan başka bir şey de, hani gözle görmek apayrı bir şey yani. İnsanlar böyle müşrikler. Biz müşrik deyince kızıyorlar ya bize. Sanki Müslümanlar da biz zorla müşrik yapıyoruz. Ya bunlar kendi nefislerine şirki seçmişler. Biz kimiz ki onların kendi nefislerine seçtiği bir şey onları seçmeyeceğiz. Adam mesela ben akıllıyım diyor. Biz diyoruz yok sen ahmaksın. Yok akıllıyım diyor. Adam bak kendi nefsine aklı seçmiş. O zaman diyeceğiz ki sen akıllısın. Veya ahmam diyorsa biz ona ahma nispet edeceğiz. Niye? Adam kendini onu seçmiş. Zengine zengin diyeceğiz. Adamın malı var adam onu kendine seçmiş. E bu adam da şirki din edinmiş. Ne yapalım? O da kendine nispet ettiği şey belli. Onun adı da müşrik. O yüzden Allah Azze Ve Celle Subhanahu Wa Taala ondan berati, ona düşmanlığı ve buzu ne atmıştır her fırsatta bizlere hatırlatmış ve nasihat etmiştir. Burada kalacağım inşallah Allah nasip ederse haftaya kaldığımız ayetten devam ederiz ee, inşallah Teala. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah varısının sözlerinin güzelliğindendir bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve âhire davanan. Elhamdülillah, bihamdik. Allah ilahillen teslafur Şimdi düzeltmek, eklemek ve sormak istedim.